İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ahmet, Selar Hocam, Günaydın Can, Serhat'ten günaydın. Günaydın İzel Bey, merhaba. Ne var ne, ne yok? Var. Bu hafta neler ne var? var? Yoklardan başlıyor. Evet. onca onca haber, hani evet, bu mektuptan sonra artık geldi şimdi karikatür anlar. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayatımız böyle evet. geçiyor maalesef. Evet. evet. Evet. Şimdi biraz dünyaya bakalım o zaman. Ee, geçen hafta biliyorsunuz bu bütün basının ve hatta tabii ki doğal olarak karikatürçülerin gözü gözleri neye ortaydı? Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda hangi lider nasıl konuşacak diye herkes bekledi. Ertesi gün e, tek şu, bu karikatürcuların kendi liderlerini çizdiler. Bazıları çizmek isterdi ama e, çizmedi ya da çizemedi. E, fakat hepsinin e, üzerinde birleştikleri tek lider toplantı'nın yıldızı, Genel Kurul'un yıldızı, Mister Trump oldu. E, çünkü Amerika. Devlet Başkanı Donald Trump bu 70. 73. Genel Kurulu'na hitap ederken ağzından şöyle sözler döküldü. Benim yönetimim altında Amerika Birleşik Devletleri tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti. İşte o anda salonda muazzam bir kahkahat ufanı koptu. Bütün liderler hep bir ağızdan gülmeye başladı. Bilmiyorum izlediniz mi? Evet, Youtube'da da var Trump şaşırarak konuşmaya kısa bir ara veriyor ve sonra tekrar devam edecekken bu tepkinizi beklemiyordum diyor ve kahkahaların biraz daha bilmesini bekliyor şimdi tabii bu olayın ardında artık sayısını bilmiyorum ama pek çok karikatürcü gülen dünya karikatürü çizmeye başlarlar yani Trump'a gülüyorlar Trump'ın her şeklinde çiziyorlar işte e, palyaço şeklinde çiziyorlar fakat dünya karşısında geliyor. E, ama ben bu hafta e, seçtiğim e, ilk karikatür Trump'ın bu sözlerine atsan Birleşik Arap Emirlikleri'nden karikatürist Snow Paris'in e, bir karikatürü var. Bu Trump'ın sözlerini çok güzel özetliyor bence. Ben o karikatürü anlatmak istiyorum ve şuna eminim yani şayet bu karikatür o Trump bu sözleri sarf ettiği anda arkasında kocaman bir şey vardı, ekran vardı biliyorsunuz. E, bu karikatür gösterilseydi kimse gülmez, muhtemelen de insanlar düşünürdü. Yani karikatürü e, anlatmaya gelince Trump'ın elinde e, tekerlekli bir valiz var ve olay mahallinden e, böyle yalpalar atarak mutluluk içinde e, uzaklaşıyor. uzaklaşıyor. Evet, Kırmızı kravatı da yerler yerlerde sürünüyor. Yani valizin üstüne falan gelmiş. Valizin üstünde Amerika First yazıyor. Hı. İza biraz daha yüksek sesle konuşmanı rica edebilir miyim? Telefon hatlarımızda bir problem var birazcık. Tabii, tabi yaklaştırayım ama bu kadar. Evet, gayet iyi. Tamam. Ee, valizin üstünde dedim Amerika First yazıyor. Arka planda da bir enkaz var. Bir enkaz görüyoruz. Eee Burada bir kürsüler yünü var. Yani sanki böyle bir kasırgaya yakalanmış, darmadağın olmuşlar ve eee ICC, ICC yazan bir binanın önünde duruyorlar. Yanılmıyorsam ICC uluslararası ticaret odası anlamına geliyor. Onun kısaltması ce, ce, ce, ceza, mahke, ceza mahkemesi de olabilir. Olabilir. Pek yani. International Criminal Court evet. Yani onu onun onun onun kararlarına asla uymayacağını, onun Yararsız bir kuruluş olduğunu ilan etmişti. Çok önemli bir uluslararası ender rastlanan ceza kurumlarından bir tanesi geçerli olan. Onu yok etti de onun için. Anladım. Ben e, uluslararası ticarete daha uygun gördüm aslında ama neyse. E, o kürsülerde yazanlar, tabelalarda kürsülerde yazanlar, devrilen kürsüler tabi bunlar. E, Paris İklim Anlaşması, İran Nükleer Anlaşması, işte NATO, özel düzen... global order. Ee, Orta Doğu bar barışı, göçmen anlaşması, migration pact, eee Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması, ee, NAFTA, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması falan. Ve bir ee, yani, de Birleşmiş Milletler var bir de. Evet, evet, <gülüyor> evet. Bir de Birleşmiş Milletler. Yerde şey, onun da e, şey, notku Mevcut durum herhalde bundan daha iyi özletem, özetlenemezdi. Ben, yani ben izninle bir ufak ilave etmek istiyorum bir kişisel hissiyat Hı. şeyi. Ben gülmekle yetinmelerini aslında çok yetersiz bulduğumu söylemeliyim oradaki liderlerin. Dünyaya böylesine bu karikatürde çok isabetle çizilmiş olduğu gibi tahripkar bir yaklaşımla e, yaklaşan ve hatta o toplantıya bile 15 dakika geç gitmeyi göze alan biri. Bence onlar gülmek yerine konuşmayı dinlemeden terk etseler çok daha etkili olabilirdi ama bunu yapacak cesaretleri yoktu galiba. Katılıyorum, katılıyorum. Yani ve e, maalesef artık siyasetçilerin işine mizahçılar yapıyor. Eee açıların şimdi siyasetçiler yapmaya başladı herhalde. Evet. Böyle yani saçma sapan bir durum var. Evet. Aynen öyle. Evet. Her neyse. E, ikinci karikatürümüz hemen toplantıdan sonra biliyorsunuz. E, Cumhurbaşkanımız e, Sayın Tayyip, er Ta Tayyip Erdoğan Almanya'ya uçtu. Ve Sayın Anciyana Merken'le e, görüştü. Bir sabah kahvaltısı yaptılar. E, basından takip ettiğim kadarıyla e, aslında e, Cumhurbaşkanı'nın vereceği ismi yemeğe katılmayacaktı, katılmadı da. Buna boykot bile diyenler oldu. Ama anladığım kadarıyla yine, basından takip ettiğim kadarıyla e, sabah kahvaltısı oldukça sıcak bir ortamda geçti. E, o kadar sıcakmış ki ortam. E, Avusturyalı karikatürcü Meryem Kemalski ki çok muhalif bir karikatürcü içinler burada. E, bir tuhaf durum tespiti yaptı. Ben tam olarak anlayamadım. Belki siz yorumlamakta yardımcı olabilirsiniz bunu. Ee, yani önce karikatürü anlatayım. Almanya ve Türkiye bayraklarının önünde iki tane Alman telaşla e, Sayın Cumhurba Cumhurbaşkanımıza doğru ilerliyorlar. Cumhurbaşkanımız biraz da böyle bezgin ve yorgun bir ifadeyle durmuş donmuş. Onlara bakıyor. Adamlar telaşla aynı telaşla soruyorlar. Sayın Erdoğan Sayın Merkel'in nerede olduğunu biliyor musunuz? Şimdi karikatüre daha dikkatle bakarsak Cumhurbaşkanımızın ceketinin o eteklerin arkasında dışarı arkaya doğru iki ayağın sarktığını fark ediyoruz. Bunlar tabii ki o her zamanki o pantolonu ve topuklu botlarını giymiş tabii ki Sayın Merkel'in evet. ayakları. Yani Merkel yaramazlık yapmış bir çocuk gibi, çocuk misali Cuma Başkanımızın ceketinin ardına saklanmış. Yani ne olur bir yorum lütfen anlamadım ben bunu. Ben de ne, ne var ki bunda? Tabii ki her zaman oraya saklanmaz mı zaten başbakanlar? <gülüyor> Peki abi. Şimdi tabii Türkiye'ye döneceğiz. Ee, Bol bol füz konuştuk geçen hafta arada konuşmaya devam ediyoruz. Fakat e, çok da güzel bir e, açıklama geldi. Yüreklerimize gerçekten su sertti. Evet. E, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül e, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik sıkıntıların e, rasyonel olmadığını belirtti. Evet. Hatta bunlar psikolojik dedi bu e, Türkiye'de yaşanan sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil psikolojik olduğunu söyledi. dedi. Türkiye'nin ekonomisi çok sağlamdır ve geleceğimiz aydınlıktır dedi. Beratladık rahatladık. E, sevgili Ercan Akyol da e, milliyet çizeri e, bu beyana destek çıkacak bir karikatür çizmekten e, kaçınamadı herhalde. E, karikatürde bir e, psikoloğun e, muayenehanesini Her görüyoruz. Herhalde psikiyatr değil mi? Psikiyat, evet. Evet. Psikiyatr evet. Ben e, şöyle masanın üstünde psikolo bir, bir süsü görüyorum. Evet. Psikiyatr olması lazım herhalde. Evet evet. E, e, divanda uzanmış bir hastamız var. Acınacak bir durumda. Üst baş perişan. Pabuçlar delik. Ayak parmakları dışarı falan çıkıyor fırlamış böyle. O kadar... E, perişan vaziyette. pantolonunu yırttık ama bu moda nedeniyle falan değildi. Yani... <gülüyor> Yırttırmış. Ee, Saç baş darmadağın. Ee, hastanın tam arkasında da o Freud vari böyle pozisyonuyla bacak bacak üstüne atmış. Psikolog, psik psikiyatr ee, elimdeki Broadbath'a not e, alıyor. Ee, hastamız derdini şöyle anlatıyor. Doktor Kendimi çok yoksul hissediyorum. Cevap? Psikolojiktir. <gülüyor> Psikolojiktir. Güzel. Çok hoş bir karikatür. Şimdi artık. tabii ben bu karikatürü gördükten sonra şunu merak ediyorum. Ercan Akyol acaba bu seansın sonunu nasıl bağlayacak? Çünkü seans bitip de iş muayene ücretini ödemeye gelince aslan olacak? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde ruhunu teslim eder artık. Evet. <gülüyor> Güzel. Peki, Peki son Efendim? Evet. Son 4. E, ee, karikatüre geçiş. E, aslında bunu seçmene benim bunu da görür görmez kendi kendime gülmeye başlamam oldu. Yani karikatür her zaman düşündürbilecek değil mi? Yani bazen de gülmek gerekiyor. Evet. Hepimize iyi gelir. da seyirciler belki. E, karikatür Cumhuriyet Gazetesi'nin e, kıdemli çizerlerinden Kamil Masarac'a ait. Karikatürün başlığı da Eko Hamiyeler. Eko evet, hamleler, başlık. evet. Eko hamleler, eko hamle. Ee, Masaracı'nın o artık klasikleşmiş iki tane tiplemesi kafa kafaya vermiş yürüyorlar. Birisi diğerine diyor ki, para biriktiriyorum, kemer alıp sıkacağım. <gülüyor> kemer alıp sıkacağım, evet. Evet, Çok... ne diyelim yani ne hala sıkılacak bak. kemerimiz olduğuna yükseşiyor. Evet, fazla söylenecek bir söz yok. Ee... İzinlikle, izinlikle. <gülüyor> İzler çok teşekkür ederiz. Bu arada annene çok selamlarımızı ilet lütfen dinleyicimiz olan annene baş başta o da heyecanlı dinliyor ee, ama diyor sakın tehlikeli şeyler söyleme. Burada diyor, biraz şey diyor tuhaf diyor. <gülüyor> evet <gülüyor> <Tabii> ki yanılıyor <gülüyor> kesinlikle kesinlikle onu rahat atıyorum ben merak etme ee, tamam teşekkür eder hoşçakal. Teşekkür diliyorum. Hoşça hoşçakalın. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo program destekçisi olun.